Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler Genel Toplantısındaki sürpriz açıklamasında, dünyanın en büyük karbon üreticisi olarak ilk kez iklim değişikliğine neden olan eylemlerini sonlandırma taahhüdünde bulundu. Climate Action Tracker'a göre taahhüte ulaşıldığı takdirde, bugüne kadar yapılan iklim taahhütlerinde öngörülen küresel ısınmada en büyük azalma sağlanacak. Climate Action Tracker'ın arkasındaki iki organizasyondan biri olan Almanya Merkezi Yeni İklim Enstitüsü'nden Niklas Höne çarşamba günü yaptığı açıklamada Bu en azından son 5 yıldaki küresel iklim politikasına ilişkin en önemli duyuru dedi. Çin net karbon emisyonlarını 2060 yılına kadar sıfıra indirme sözüyle Paris taahhüdünü güncellerse dünyanın 2,4 ile 2,5 derece kadar ısınması bekleniyor. Bu oran... Bilim insanlarının iklim değişikliğinin en şiddetli etkilerinden kaçınmamızı sağlayacak 1,5 derece sınırının çok üzerinde. Ne yazık ki ısınmayı bu seviyede sınırlamak için küresel karbondioksit emisyonlarının 2050 yılına kadar net sıfıra düşürülmesi gerekecek. C si, ayrıca Çin'in 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarında zirveye ulaşacağını söyledi. Çin dünyadaki karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %29'undan sorumlu. Climate Action Tracker da birlikte dünyanın karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yarısını oluşturan Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve AB'nin 100 yılın ortasını hedefleyen net sıfır emisyon taahhütlerinin 1,5 derece sıcaklık sınırına ulaşılabilecek hale getirilebileceğine söyledi. Bakalım çok daha ciddi önlemler alınması gerekiyor ancak Çin'in bu açıklaması doğru yönde bir adım. Kaliforniya valisi Gavin Newsom dizel ve benzinli motorlara sahip olan araçların 2035 yılında satışını engelleyecek olan kararı imzaladı. Wall Street Journal'ın haberine göre Kaliforniya valisi tarafından imzalanan bu karar elektrikli otomobil satışlarını ve teknolojilerini desteklemek için çok iddialı bir girişim. Vali, Kaliforniya'daki karbon kirliliğinin yarısından fazlasının ulaşım araçlarından geldiğini söyledi. Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi'ne göre aralarında Fransa, İngiltere, Almanya'nın da bulunduğu 17 ülke içten yanmalı motora sahip olan araçları aşamalı olarak satışlarını durdurma hedefinde. Vali Newton, eş zamanlı krizlerle karşılaştık ama bunlardan hiçbiri küresel ısınma kadar feci değil. Bugüne atılan bu adım, krizi doğrudan ele almak için cesurca bir... Davranış dedi. Valinin imzaladığı karar kamyon inşaat araçları gibi ağır ticari araçların mümkün olduğunda 2045 yılına kadar sıfır emisyona sahip olmasını öngörüyor. Vali Nios'un iklim değişikliğinin en büyük etkisine geçtiğimiz ay ülkeyi kasıp kavuran, tarihsel olarak feci nitelendiren yangınların temel olduğunu söyledi. İklim krizine karşı mücadele eden Gelecek İçin Cumalar Hareketi biliyorsunuz 25 Eylül'de bir 6. küresel iklim grevini gerçekleştirmişti. Dünyanın dört bir yanından düzenlenen 3500'ün üzerindeki etkinliğin ana temasını iklim adaleti oluşturdu. Türkiye'li iklim aktivistleri de iklim adaleti sosyal adalet diyerek dijital mecralarda ve sokakta bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler sabah saatlerinde Eko öğrenci hareketinin pankart eylemiyle başladı. Aktivistler İstanbul Galata Köprüsü üzerinde iklim adaleti hemen şimdi pankartları açtılar. Genç iklim aktivistleri Bebek Parkı'nda bir araya geldi. Geleceğimiz ve ekosistem için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz dediler. Ayrıca iklim krizinden etkilenen grupları temsil eden 10 ayrı figür gün içinde Beşiktaş Barbaros Meydanı'na yerleştirildi. 2 metre boyundaki figürler yazılı mesajları ile iklim krizinin sosyal adaletsizliklerini arttırdığı uyarısında bulundurdular. Figürler arasında iklim krizi yüzünden göç etmek zorunda kalanlar, krizden daha fazla etkilenen kadınlar, iklim krizi felaketleriyle karşı karşıya kalan kişiler ve artan yangınlar nedeniyle can veren hayvanlar temsil edildi. Araştırmalar ormanları yeniden dikmenin maliyetinin ve zorluğunun Dünyanın karbon emme kapasitesini eski haline getirmenin tek yolu olmayabileceğini gösterdi. Guardian'ın aktardığına göre ormanları ayakta tutmak hala iklim krizinin etkisini azaltmak için önemli. Ancak dünyanın pek çok yerinde geniş orman ve çalılık alanlar zaten ormansızlaştırma, başarısız tarım ve benzeri biçimlerde çölleşmiş ve bozulmuş durumda. Geleneksel çözüm, çiftçiler, ağaç kesenler ve madencilerin ardında bıraktığı yıkımın ağaç dikilere kendine getirilmesi ve karbon dengesinin yeniden kurulması yönündeydi. Ancak Nature dergisine yayınlanan bir makale ormanların doğal biçimde yeniden büyümeye bırakılmasının hem maliyet açısından daha hesaplı hem de yaban hayatının kendine gelmesi açısından da daha uygun olduğunu ortaya koydu. Araştırma ekibinin başındaki isim Nature Conservancy'den Susan Cook Patton, Guardian'a doğal yeniden büyümenin en basit seçenek olduğunu söyledi. Ormanın kendine gelmesini engelleyen rahatsızlık her neyse onun ortadan kaldırılması gerekir. Mesela arazide sorun otlatma ise inekleri uzaklaştırmak ve çit dikilmesi yeterli. Ancak bir engel yoksa aktif ekim yapmadan orman kendine dönmeye bırakılır. Eğer tohum kaynağı yakınlardaysa ve bölge çok hasar görmemişse kendi başına büyüyen ormanda çeşitlilik gösterebilir dedi kendisi. Yani. Ancak bölge bozulmuşsa tohumlar da uzaktaysa o zaman